Açık dergi. Maçkadayız, İstanbul'un farklı parklarında e, toplantılar devam ediyorken biz de mümkün olduğu kadar farklı parklardan sesler toplamaya e, çalışıyoruz. E, topluluklar yan yana geliyorlar, yan yana geldikleri zaman da esasında birçok göz etrafta e, olan biteni gözlemlemek ve konu hakkında düşünme imkanını buluyor temel tartışma noktada genellikle parklarda bütün e, bu olmakta yani nasıl buradaki varoluşumuzu sürdürebiliriz. Bu konun e, ana e, konuyu teşkiletmesi de önemli kısımlarından birisi parklardan diğer e, geleceğe dair projeksiyonların dile getirildiği politik e, konuşmaların yanı sıra Evet galiba sorun çözüldü. Bakıyorum evet. tek, tek masaya. Evet şimdi biraz önceki kaydın bir kısmını tekrar dinleteceğiz size. Ee, en son e, feministler bu akşam için bir çağrı e, aktarmışlardı, bir duyuru yapmışlardı. Ama sonu devamında da Gezi'deki deneyimlerin sonra kadınlar açısından da tekrar konuşulması açısından ne kadar önemli olduklarından bahsetmişlerdi. Evet. Şimdi o açıklamanın kısa bir bölümüyle başlıyoruz. Evet, sonrasında geri kalanını kalanı tekrar edeceğiz. Özür dileriz. Özür dileriz evet. E, ne yaşıyoruz? Bundan sonra belki o yaşadığımız küçük şeyi nasıl sürdürebiliriz? O gezide bir, bir, bir 20 gün yaşadığımız aa, o sanrı belki sanrıydı bilmiyorum. Hep beraber var ettiğimiz bir şeydi. Biraz üzerine kafa yormak istiyoruz. Çünkü özel olarak kadınlar üzerine politikalar mesela gezden çıkarıldığımızın ertesi günü hemen Başbakan'ın konuşması vardı ve yine üç çocuk doğurundan aynı sertlikle devam etti. O yüzden bir kadınlar baş başa biraz konuşalım. Ee, düşündüklerimizde sonra forumlarda biraz daha konuşalım istiyoruz Tabii ki çok güzel şeylerin yanında Küçük sıkıntılarımızı da biraz siz ne düşünüyorsunuz diye konuşmak istiyoruz Yani bizim direnirken bile dilimiz bazen erkeğe gemen olabiliyor ee, bö Böyle yetiştik çünkü hepimiz buralarda yetiştik Hem direnişin dili açısından Hem kadınların bunun içindeki özgün talepleri açısından Sizinle bir araya gelmek istiyoruz Buradaki bütün kadınları yarın yedide bekliyoruz Merhaba herkese. Böyle bir forum olması çok güzel. Ben Tarabya'dan kalkıp geliyorum eşimle birlikte. Hemen hemen her gün gelmeye çalışıyoruz. Ama konuşulan konularda ben de biraz irite oluyorum. Şunun için çok güzel. Yani kadın haklarının konuşulması da çok güzel. İşte cinsel ayrımcı hepsi çok güzel. Ama sadece biraz siyasi yönü de olmalı diye düşünüyorum. Mesela işte bir çapulcu partisi kurulacakmış. Böyle Facebook'ta okuduk. Doğru mu bu bilgi? Yani biliyor musunuz bunun gerçekten doğru olduğunu? Doğru değil. Peki, yani biz bir şeyler yaptırmak istiyorsak, en azından işte parklarla ilgili düzenlemeler vesaire. Mesela Yeniköy'deki bir parka cami yapılıyor. Biz de oraya katılıyorduk, oradaki parka gidiyorduk. İşte bir gece tekbir diyerek saldırdı bir grup insan ve orada işte toplanılamıyor vesaire. Dolayısıyla bu parklarda biraz bir şeyler yapılması için belki böyle bir parti oluşumuna gidilebilir. Böyle bir parti çalışması var mı? Çapulcu Partisi yoksa da hani böyle olması gerekir diye düşünüyorum. Demokratik yolla bir şeyler elde etmek istiyorsak bu tarz gruplardan bir siyasi parti çıkabilir ve bütün yapmak istediğimiz her şeyi Kadın Hakları Parti vesaire ondan sonra istediğimiz şekilde bu forumlardan başlayarak tartışıp e, yetkili makamlara duyurabiliriz diye düşünüyorum Merhaba ben de barışçıl bir miting duyurusu yapmak istiyordum Cumartesi günü iklim değişikliğine karşı iklimi değil sistemi değiştir sloganıyla bir miting düzenleyeceğiz düzenleyiciler arasında Greenpeace, Küvesel Eylem Grubu, Açık Radyo, Yeşil Düşünce Derneği ve Tema Vakfı var ve birçok destekleyen kuruluş var. Bu eylem için de yarın saat 2'de Maçka Parkı'nda buluşacağız ve e, pankartlar hazırlayacağız. Kendi ellerimizle hazırladığımız pankartlarda da 29 Haziran'daki mitinge gideceğiz. Aranızda katılmak isteyenler varsa yarına 2'den itibaren buraya katılabilir. Bir duyuru da ya, e, Perşembe akşamı. Greenpeace'den ve Köysel eylem grubundan aktivistler yine iklim değişikliğiyle ilgili forumdan bir saat önce yani saat 8'e burada bir söyleşi gerçekleştirecekler. Soruları olanlar, ilgi duyanlar katılabilirler. Teşekkür ederim. Evet, dün akşam Maçka Parkı'ndan alınan sesleri. Ee, Dinlediğiniz Yoğurtçu'dan ve başka Parkı'ndan Didem Gençlük ve Elia Ligua'ya bir kere daha teşekkür ederiz bu sesleri bize ulaştırdıkları için. E, kayıt arasında bir atlama oldu. Özür diliyoruz onun için bir kere daha. Tam olarak nerede olduğumuzu hatırlayamadık çünkü. E, ama bunu e, internette en kısa zamanda tüm kaydı e, dinleyebileceğinizi bir kere daha hatırlatalım. Açık dergi.